Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın. Allah diyerek yaşamayı, Allah diyerek ölmeyi, Allah diyerek huzura varmayı ve Rabbimizden ödül alarak cennet ve cemal ile olmayı Rabbim hem sizlere, hem bizlere, hem de buraya kadar zahmet eden ve dinleyen hanım kardeşlerimize, hepinize nasibim müyesserilesin. Kıymetli kardeşlerim, Aile emektebimizin çocuk bölümünü sizlere aktarıyordum. Aktarmış olduğum bu konuda toprak safasıyla insan safhasını küçük çaposuna ayırt ettim. Günümüzde yediğimiz gıdaların, ağzımızdan giren her türlü yiyeceklerin ve içeceklerin helal ve temiz olması üzerinde durdukça durdum. Çok durdum. Tüm vücudumuzda oluşan her şeyin, Yediklerimizi irtibat olduğunu, irtibatlı olduğunu ifade etmiş oldum. 9 aylık hamile döneminde o yavrularımızın, pırıl pırıl yavrularımızın ilk adımdan son dünya geliş anına kadar ki bölümlerinde mutlaka helal lokmanın, helal ve temiz lokmanın çocuklar üzerinde tesir edici bir güç olduğunu ifade etmeye çalıştım. Tabi sürekli doğundan. Doğum olaylarından bahsedince Bir de Cenab-ı Allah'ın Çocuk vermediği Çocuk hazreti çeken Hanım kardeşlerine de vardır Beyler de vardır Bizi belki şu anda izliyorlardır Veya karşımda şu anda biri dinliyorlardır Bunlara yönelik de bir mesaj Takdim etmek istiyorum Çocuk hazreti çeken kardeşlerimiz için Diyorum ki Tıbbi veya Başka bir sebeple Çocuk sahibi olamayan hanımlar veya beyler takdir ilahiye iltica etmelidir Allah'a sığınmalılar İlk adım budur Çünkü her şey onun planında, onun programında, onun takdirinde, onun izninde, onun haberinde ceryan etmektedir Senin hasret çeken kalbini Allah görür Bunda hiç ben olmasın. Sonra düşün. Çocukları olduğu halde ahirette iflas edenleri ve edecekleri Kur'an-ı Kerim ve Hal şerifler haber verir. Bunda düşün. Çocukları olmadığı halde insanlığa hizmet edenler de az değildir. Bununla hesabı akattı. Geçtiğimiz derslere demiştim. Bütün İslam metine kıyamet kupuncaya kadar 2210 tane hadis kazandıran fıkıhta otoriter, şiirde, edebiyatta, tıbbi konularda otoriter olan Hazreti Ali de çocuk annesi olmuştu. Allah'a öyle kavuştu Ama hizmetlerinde en küçük bir sıkıntı gördük mü? Duyduk mu? Mümkün değil. Öyleyse ben sadece Silleri şimdi Şura suresinin 49. ayetiyle buluşturmak istiyorum. Evlendiği halde Yüce Allah'ın lütfundan bir çocuğa sahip olamayan Tüm hanım ve erkek kardeşlerime Buradan saygılı hürmetlerimi sunarak Şura suresinin 49. ayetini Onlara bir bal gibi ikram etmek istiyorum Rabbimiz mealen buyuruyorlar ki Göklerin ve yerin hükümranlığı Yalnızca ve yalnızca Allah'a aittir O dilediğini Dilediği şekilde yaratır. Dilediğine kız çocuğu bağışlar. Dilediğine erkek çocuğu verir. Dilediğine hem kız hem erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır yapar. Hiç çocuk vermez. Bütün bunları tam bir bilgi, hikmet ve kuddet çerçevesinde yapar. Çünkü o sonsuz ilim, ve kudret sahibidir Şimdi bu ayeti Tasdik ettiğimiz zaman Ki bu ayeti okuyup da Böyle ayet olmaz Böyle fikir olmaz diyen hiç kimse çıkacağına inanmıyorum Allah böyle buyuruyor Bu ayet Böyledir diyerek Tıbbi tedaviye Müracaat edilmez diye bir kade yoktur O sizin dual hakkınızdır Tıbbi müdahalelere Gitmek Çocuğu olmayan Erkek ve hanım kardeşlerimizin Doğal bir hakkıdır ben Almanya şehrinde Bir doktorla tanıştım Doktorumuz Tanış çıktı Türkiye'den gitmiş Almanya seneler geçmiş Orada uzmanlaşmış Sertifika tabloları gibi Muayenehanesinde çok böyle Tablolar gördüm Çocuğu olmayan Hanımların müracaat yaparak Yüce Allah'ın ihsan etmiş olduğu çocuğa kavuşmuş olduğunu belgelerle böyle duvara asmışlardı güzel bir şekilde diyor ki 3 yaşında ben görüyorum 3 yaşında çocuk bir yerden bir yere zıplarken de rahim dünyasında bir sıkışma vermiş çocuğu olmuyor bunu diyor tedavi ediyoruz diyor yani o kadar şartlar ortaya koyduk benim konum olmadığından dolayı hata yaparım diyerek söylemek istemiyorum yani orada 18 seneden sonra çocuk dünyaya gelenler mi ararsınız? 20 sene sonra Allah'ın çocuk vermiş olduğu insanlar mı ararsınız? Çok. 30-40 tane sertifika gibi böyle belgeler görmüş oldum. Bunlar 3 yaşında, 5 yaşında, 9 yaşında, 13 yaşında, 18 yaşında neyse bir takım fiziki dış etkenlerle ve içgüdülerden oluşan bazı şeylerden dolayı tıbbın müdahale yaptığı zaman normal doğum statüsüne geçebileceği konular idi. Biz de Rabbimizin ne yaparsan yap, hiç vermeyeceği konular vardır. Bizim konumuz da zaten o. Konya'da 40. Senem oldan dolayı iki tane hatıram vardır Konya'da. Bir tanesi bir ailele tanıştığım ilk dönemlerdi. Hiç unutmuyorum. Evlenmişler, 9 seneleri geçmişti. Hep evlerine giderdim, çocukları yoktu, dua ettik. Dem Allah büyüktür. Zekeri Aleyhisselam'dan örnek verdim. İbrahim Aleyhisselam'dan örnek verdim. Allah dilerse 90 yaşındaki ihtiyar bir kuluna bile çocuk vermiştir. İbrahim peygamber 120 yaşındayken kavuşmuştur İsmail dedi hep evet, böyle örnekler verdim. Rabbim o aileye bir sene sonra bir çocuk verdi. Bir sene sonra ikinci bir çocuğa kavuştular. Şu anda Konya'dalar büyük bir iş sahibi. Baba ve oğulları çalışıyorlar. Bir hatıramı daha paylaşmak istiyorum. Bu kardeşimiz de hayattadır. Bir gün geldi çalışma büromuza. Hocam dedi, ben yengenle anlaştım, 19 senelik evliyiz, ama çocuk vermedi Rabbim. Benim hanım da müsaade etti. Yani ben ikinci bir zevci almak istiyorum dedi. Ben dedim ki efendi, ya 19 sene bekledin ne olacak bir tane daha bekle. Allah büyüktür belki verir. Sakın bunlar yanlış anlamayın yani bu, içimden gelen bir şey bu. Ve Yüce Allah, cidden iki sene sonra Allah ona bir kız çocuğu verdi. Kız şu anda liseyi bitirmiş durumda. Verir Allah Teala. İste, ah, ha. istediğin halde tıbbi müdahale yaptın, hepsini yaptın vermiyor. Tam bundan sonra da sana yakışan teslim olmaktır Yüce Allah'a. Demek ki Rabbim bütün bunları tam bir bilgi, hikmet ve kudret çerçevesinde yapıyor çünkü o sonsuz ilim ve kudret sahibidir. Bir de günümüzde bunu anti olarak söylüyorum bir tüp bebek gündeme gelmeye başladı. Tüp bebek konusu günümüzde güncel bir konudur. Ama bir Müslümanın, Müslüman hanımın ve Müslüman erkeğinin bu problemini kitap ve sünneti taşıdığı zaman karşımıza çıkan netice bizim yapacağımız işlemdir. Yani Allah'ın ve kitabının sevgili peygamberimizin sünnetinde İslam alimlerimizin ve veya görüşlerinde neticeye kavuşulan bir konu bizim yapacağımız bir konudur. Türk bebeğin oluşma hususunda Diyanşehir Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu almış olduğu karar vardır. Onu önce sizlere madde madde okuyacağım. Ondan evvel birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Küt bebek iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi aynı karı koca arasında gerçekleşir. Bu şekil neslin karışması gibi bir mahsur bulunmadığından ve bir zaruretten dolayı olduğunda meşrudur, helaldır ve cairdir Hanım belli, erkek belli, isten bir tanesi olmuyor. Hanımda bir arıza vardır. Sıkıntı vardır. Tıbbi bir müdahale de gerekse dahi olmuyor. İşte belli olan yani aynı karı koca arasında gerçekleşecek olan bu tüp bebek işlemi bu konudan dolayı hiçbir mahsuru yoktur. Ama birbirlerine yabancı olan bir erkekle bir kadının arasında oluşmuş olan bu birliktelikten doğacak çocuğun nesep yönü sıhhatli olmadığından dolayı dinimiz buna müsaade etmiyor. ...cair değil diyor. Bu konuda Diyanet'in... ...Dinişte Yüksek Kurulu'nun fetvası... ...şu şekilde oluşmuştur. Bunu sizlere... ...beşinci ayın biri... ...2002 yılında ilan edilen bu kararı... ...sadece önümdeki belgeden okumak istiyorum. Türk bebek... ...kadın veya erkekteki bir kusur sebebiyle... ...tabii ilişkiye, ilişkiyle... ...gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde... Döllendirilecek yumurta ve siperim, her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi bir yabancıya ait olmaması. Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde, yani yumurtanın sahibi olan eşin rahminde gelişmesi. Bu işlemin gerek anne babanın, gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olamayacağı, Tıbben sabit olması şartıyla normal yoldan gebe kalması ve anne olması mümkün olmayan evli hanımların çeşitli tıbbi yollarla gebeliklerinin sağlanmasında İslam hükümler açısından bir sakınca görülmemektedir. Başka bir kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkeğin alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanmasının ise insanlık duygularını rencid etmesi ve zina unsurlarını taşıma sebebiyle caiz değildir ve haramdır. Gayet konu açıktır, nettir ve berraktır. Tüp bebek konusunda Müslümanın başka alternatifi yoktur. Karı koca olarak birbirlerine aynı olan kimselerde olur. Bunun dışındaki olanlar için caiz değildir. Ha bu kitabın ve sünnetin ölçülerine göre ortaya konusu hükümlerdir. Efendim devlet layıktır. Ben ona bir şey demiyorum ama ben Müslümanım. Şimdi Kur'an süt kardeşleri arasında evlenmeyi yasak kılmıştır. Yani bir anneden iki tane çocuk süt emdiği zaman onlar birbirlerine evlenemezler. Değil mi? Süt kardeşlerin birbirleri evlenmesi caiz değildir. Yani bunu ortaya koymuş olan dinimiz insan bugün bunu böyle bir şey kabul etmiyor. O senin meselendir. Ama ben de süt emmiş olan iki çocuğun kız ve erkek olarak birbirlerine evlenmesinin haram olduğunu hem inanacağım hem de uygulama noktasında Allah ve peygamber ne diyorsa Onu yapmaya çalışacağım Yani bir batı bilim adamının sözü vardır Çok enteresan bir tespiti Diyor ki Bir insan Türkiye'de İsviçre medenin yasalığına göre dünyaya gelir Alman ticaret yasalarına göre ticaret yapar İngiliz eğitim sistemine göre eğitilir Doğması, ölmesi vesairesi merhalelerinde İsviçre yasalır ama öldüğü zaman İslam hukukuna göre gömülür diyor. İslam hukuku nasibi diyor. Öldükten sonra yapılan işleme aittir. Bunu ben söylemiyorum bir İslam bilim adamı söylemiş Batı'dan. Bakın lan çocuğu olmayan kardeşimize yönelik söylemiş olduğum bu tıp konusunu ilgilendirirse dahi dini yaklaşımlarla ortaya koymuş olduğum bilgiler ve belgeler bir Müslümanı bağlayacak nitelikte olduğundan dolayı konuyu burada noktalaymış oluyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, çocukla alakalı konumuzun bir başka bölümüne geldik. Doğum anı. <gülüyor> Doğum anı ile alakalı doğmak üzere olan bir annenin ve çocuğun durumuyla alakalı konuyu, şimdi Kur'an bağlantılı size takdim etmek istiyorum. İnsan, ızdırap ve acılar sonunda elde ettiği bir şeyi İki kat fazla sever Ve ona çok değer verir Bir insan ızdırap ve acılar Sonunda elde ettiği bir şeyi iki kat fazla sever Ve ona değer verir Doğum sancısı Zahiren bir hanım için Izdırap ve acılarla kendisine Eziyet gibi görülse de Aslında Hiç de öyle değildir Niçin? Sebepleri var Narkozla doğum yapan annelerin Çocuklarında bazı ruhsal Ve zihinsel problemlerin Ortaya çıkabileceği Göz ardı edilmemelidir Sezeryan'a ciddi olarak Hazik mütehassır bir doktor Karar vermediği müddetçe Basit sebeplerden dolayı da Böyle bir muameleye Tabi tutmasına ben sıcak göze bakmıyorum Buna ilave olarak Narkozla doğum yapma ameliyatı, bayıklma olayı yaratılışa aykırıdır. Niçin? Çünkü hanımların tüm vücudu doğumla yenilenmektedir. Vücudu sıfırlıyor daha doğrusu. Bir çocuk dünyaya geliyor, anne fiziken sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi vücut kendi kendisini ne yapıyor? Yeniliyor. Bu tıp ben izah etmiştir. Bizim Anadolu'muzda sekiz tane, dokuz tane, on tane çocuk dünyaya getiren anneler böyle sülün gibi pırıl pırıl ne fiziki gücünü kaybettiler ne fizyolojik dünyasını kaybettiler ne de gücünü kaybettiler. Dokuz anne, dokuz anneli çocuk. Benim rahmetli annem, rahmetli annemin sekiz tane çocuk dünyaya getirmişti. Ölmesine bir hafta kalıncıya kadar koşarak dolaşırdı benim annem. Yani koşarak dolaşırdı yani. Yürek değil, koşa koşa hizmet yapardı benim annem. Bakın lan, şunu tekrar tekrar aklınıza iyice yazın ki, Hanımların tüm vücudu doğumla yenilenmektedir. Dünya'ya gelen her çocuk, Annesinin daha sabırlı, daha merhametli olmasına seyahat olmaktadır. Bir çocuk dünyaya geliyor, Annesi o nispette sabra kavuşuyor, O nispette merhamet artıyor daha doğrusu. Bütün bunları üstte koyduğumuz zaman hemen karşımıza Yüce Allah Meryem suresinin 24, 25 ve 26. ayetini tablolaştırıyor. Bakalım bir doğum anında Yüce Allah hasti Meryem'i nasıl bir şekilde Kur'an'ına almış ve tüm insanlığa nasıl anlatıyor? İlahi bir tablo çiziyor Cenab-ı Allah. Doğum sancısı onu yani Meryem'i bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. O anda melek kendisine şöyle nida etti. Tasalanma, üzülme. Rabb'in senin alt yanında bir su arka vücuda getirmiştir. Küçük bir derecik atıyor allah Teala. O hurma ağacının dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Ey Meryem Artık bu taze hurmadan ye Sudan da iç Gözün aydın olsun ey, ey Meryem Artık bu taze hurmadan ye Sudan da iç Gözün aydın olsun Tablo burada bitiyor Değerli kardeşlerim Doğum esnasında Bir tat var Tatlı var bir de su sesi vardır. Bugün Rusya'da dahi doğum sancısı başlayan bir hanımefendiyi küçük bir sandala bindirirler. Denize götürürler veya bir nehre götürürler veya bir gölete götürürler. Orada çocuk dünyaya gelir. Su sesi su sesi ve çocuğu ve annenin doğum sancısı esnasında yiyeceği tatlı. O dönemde Allahu Teala bakıyorsunuz Hazreti Meryem'in Yaslanmış olduğu hurma ağacına Sırtını dayamış Hazreti Meryem Alt kısmından bir su arka Akıtıyor Allahu u Teala Cılcır bir ilkbahar mevsiminde Karların yavaş yavaş erimiş olduğu o, o güzel sesi bir düşünün Su sesi Ve daldan yeni düşmüş olan Tarı taze hurmaları Ye diyor ey Meryem Çünkü insanın ağzına Almış olduğu tatlı Kana en süratli karışan bir maddedir. Tatlı yemek. İster baklavayı, ye, ister hurmayı, ister ye, ne yersen ye. Hatta ben Konya doğum evi başhekimine dedim ki e, sizler yapay bir havuz yapsanız. Yapay bir havuz. Sonra güzelce böyle tatlılar da oluştursanız hem tebessümle söyledim. Tuhaf gelir belki günümüzün insanlarına diyerek. Yani doğumu yaklaşmış olan o annelerimizin ağzına tatlılar verseniz, şarteli açtığınızda da sular böyle fıskıyasın, akmış olsa ne olur? O su sesini duya duya, o tatlıyı ye ye, dünyaya çocuğunu getiren bir Ayşe isimli adımımız hemen Hazreti Meryem'le adeta yan yana koruyamaz mıyız yani doğum anlarını diye bir espri yaptım. Hocam hakikaten çok enteresan dedi bu. İlk defa dikkatimi çekti dedi bu. Nereden dedi bu nereden çıktı dedim. Meryem Süres'nü oku ver dedim ya Kur'an-ı Kerim'de yok yok evel Allah. Neyse sen mevcut. Neyse sen mevcut Ama biz onun farkında değiliz. Bak bu da tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Şimdi başka şeyler de var da ben sadece bu iki şeyi tavsiye ediyorum. Çünkü beni belki şimdi doktorlar dinleyebilir. Hepsine karşı saygım vardır. Buna saygılı olmalarını istiyorum. Doğum anında tekrar tekrar söylüyorum. Bir hanımefendinin bir tatlıyla buluşması ve anda bir su sesi duyması, doğumunun rahat olacağına ben inanıyorum. Sen inanmayabilirsin. O senin meselen Ama benim için bu mesele değil çünkü. Bunu böyle söylüyorum. Bir de bu hususta sevimsiz bir kavramız var ki kürtajdır. Kürtaş hakkında sıkı ulemasının yaklaşımlarına sonsuz saygım vardır. Ancak ben buradan bizi izleyen ve dinleyen tüm kardeşlerime böyle bir cellatlık atmosferine zarret olmadan teslim olmalarını önemli istirham ediyorum. Unutma ki dünya gelecek çocuğun rızkını sen değil onu yaratan Allah takdir ediyor. Bunu unutma. i̇mam Gazali gibi zatlar çocukların ana rahmindeki evrelerine hiç bakmadan çocuk olduğu sabit olduktan sonra her türlü dıştan yapılan müdahalenin Anne babayı ve onu yapan doktoru katil statüsüne sokacağını beğenmişlerdir. Her ne kadar fukahımız, cumhuriyet dönemindeki alimlerimize saygım vardır. Şu, şu sebeplerden dolayı kürtajı caiz diyebilirler. Yine saygım vardır. Fakat orta herhangi bir ciddi bir şey olmadan bu hususa tevessül edilmemesini Allah için önemli istirham ediyorum. Çocuk dünyaya geldi. Hayırlı mübarek olsun. Nur topu gibi bir çocuğumuz kendi halinde ayrıntısına girmeyeceğim ismini güzel koyacaksınız seveceksiniz fakat ben çocuklarımızla alakalı temel kilometre taşlarını aktaracağımdan dolayı teferruata pek girmek istemiyorum burada şimdi çocuk dünyaya geldikten sonra evli olan eşlere dikkat diyeceğim bir konuya geldim nedir o evlilikte tartışmanın ilk adımı evlendiniz ya ne güzel işler gidiyordu. Daha birine çıt dahi demediniz. Ama sizi bekleyen bir sorun var. Nedir bu? Evlilikte ilk tartışma çocuk doğduktan sonra başlar. Bu bir iddia değil bir vakadır. Evlilik hayatında ilk tartışma ne yazık ki ne zaman başlıyormuş? Çocuk dünyaya geldikten sonra başlar niye böyle olur He. erkek hanımının kendisini ihmal ettiğinin tüm sevgisini çocuğa verdiğini görünce sitem başlar önce önceleri bütün var yığı eşleri birleriydi derken üçüncü bir şahıs dünyaya teşrif ettiler ee, heyecan dorukta zirvede hele hele bir anne sevginin adresi muhabbetin adresi şefkatın annesi bir anne olur da Kendinden bir parça dünya gelir de ona robot olabilir mi? Mümkün mü bu? Ama biz erkekler bu hususta galiba bir yanlış bir hata yapıyoruz olmalı ki hanımlarımızın bu özel transit geçici ilgi alakasına saygı duyacağımız yerde kendimizi ihmal etmiş olduğu zehabına katılırız ve sitem başlar. Nasıl? Çocuğunu emdirdin mi? Gibi. Böyle başlar. Hadi hadi git ben burada çayımı içerim falan. Evet. Zaten su da burada hazır bekliyor gibi. Böyle fazla, fazla incidici olmayan sitem merhalesi vardır. Ama böyle kalmaz. Sitemin bir sonraki ayağı tenkittir. Tenkit. Yemeğen için zamanlar zamanlar. Allah Allah, ya ne güzel gidiyorduk ya yemek yerindeydi zamanı benimden. Şimdi tenkitünün başı sistem bitmiyor çünkü anne sürekli ilgileniyor, altını alacak, sütünü verecek, e, diyor, uyutmaya çalışıyor, seviyor, öpüyor. O da karşımda bunu izliyor tabi. Kocası sevgisi bölüştü sanki yüzde elli ona yüzde elli'ne kalmış gibi bir anlayış içerisinde girmiş oldum. Yemeğimin için zamanda, hazlamadın. Pantolon için ütülemedin. Bu ne biçim ütü? Bak tenkit. Tenkit Tenkit döneminden sonra yavaş yavaş Sırada bekleyen nedir? Münakaşa Münakaşa. Şimdi nereden başlıyor? Sitemden başladık İkinci ayağı tenkit Üçüncü ayağı nedir? Münakaşa Tartışma başlıyor artık ee, Peki hocam biz bunu hiç yaşamadan Nasıl halledebiliriz ha, Tavsiyem Beynize olan sevginizi Hep taze tutun eskitmeyin. Çözüm ne biliyor musunuz? Çocuğa ait olan sevgiyi çocuğa, beynize ait olan sevgiyi beynize verdiğiniz zaman problem kalkıyor. Biz karıştırıyoruz sevgileri burada işte. Buradan vakayı söylüyorum, iddia etmiyorum. Çocuğunuzu sevdiğin zaman hemen 10 saniyede kocanın yanına var. Sakın ola ki böyle bir aklına bir şey gelmesin. Sen benim her şeyimsin. Ama o da bizim çocuğumuz. Onda sevilmeye ihtiyacı var. Sakın ola ki seni ihmal ettiğimi anlamayasın ha gibi. Bu klasik gibi algılamış olan tavır dahi erkeğe mutlu eder. Erkeğe mutlu eder. Çünkü erkeklerin dilinden erkeklerin atıyorum ben şimdi daha doğrusu. Bu hususta bu muhtemel olan tartışmaları, münakaşaları ve tenkitleri daha çiçeğe buna üç 3 yıllık evli olan kardeşlerim yaşamak istemiyorlarsa Çocuğuna ait olan sevgisini çocuğuna, beyne ait olan sevgisini beyne vermenin miktarını, zamanını, dozacını çok iyi ayarlaması lazım. Çünkü evlilik hayatı paldır küldür hayat değildir. Çünkü kadın ince ruhlu bir varlık olduğundan dolayı hayat tarzı inceliklerle yorulmuştur daha doğrusu. O kabalığı sabalığı sevmez. Yani şeyine aykırı. Doğaya aykırı olduğu gibi insanın hanım yaratılış gayesinde ki sebeple vazifeleri görevleri aktarmıştım hatırlıyorsanız ama <gülüyor> sembolize yapmış olan bir şey neydi Allah Resulü kadını bir çiçeğe benzetti çiçek narindir bir erkek bu benzetmeyi hiçbir zaman unutmayacak daha doğrusu hanımını hangi pozisyonda görürse görsün ister çamaşır yıkarken ister bulaşır yıkarken ister fizik işler peşinde ister o anda olabilir ya Kıyafet kimliği farklı olabilir. Ha, o bir çiçektir. O bir narin bir çiçektir. Bu zaten ölçüyü kriterleri kaybettiği zaman demetikeni karşına çıkar bu devrede. Evlilik hayatı patanası yapan bir arabaya benzemeye başlamıştır. İşte bu sıkıntıyı yaşamamak için tekrar tekrar söylüyorum, Allah için söylüyorum. Evlilikte ilk tartışma çocuk doğduktan sonra başlar değil bu sevgiyi paylaşarak anlayış atmosferi içerisinde sürdürebiliriz. Acaba diyorum bu olumsuzluk nereden oluştu? Sebebini araştırdım. Hanımlar doğum sonrasında genellikle cinsi yönden soğuk olurlar. Farkında olmadan ilgilerini çocuk üzerinde yoğunlaştırmaya başlarlar. Bunun psikolojik yönde araştırdım buldum. Bu durum kocayı evden soğutan ve onu dışarıda istenmeyen adresle gitmesine sebep olmaya doğru yükselmeye başlar evinde bulamadığı yakın ilgiyi başka yerlerde aramaya başlar arkadaş çevresi kahvehaneler gece 12'lere kadar evin erkeği nerededir dışarıdadır görülüyor ki yani inanan bir ailenin dışındaki gelişmelerden Burada örnekler vermek istemiyorum. Ben normal bir Müslüman halden örnek vermek istiyorum burada da. Örnek bu işte. Doğumdan sonra doğum güzel bir şey. Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır ama büyük bir sorumluluktur vesaire. Velakin bu bir sınav çocuk dünyaya geldi ben kocamı tekrar o çocuk doğmadan evvelki dünyamda olduğu gibi nasıl mıknatsız gibi evime çekebilirim? Nasıl kendimi ona mıknatsız gibi kabullendirebilirim? diyen zeki, uyanık kadın bu ihmal kimliğini yaşatmayacaktır. Yaşamayacaktır. Kime karşı? Hem çocuğuna karşı hem de beyne karşı. Elinizde olmasa dahi çünkü evlilik hayatında bazı Yapmacık şeyler daha cahildir. Olabilir. Çocuğuna olan sevgin arttı ya kocana karşı mimik hareketlerindeki vekan şeyleri sürdürmeye çalış, içinden gelmesi daha yap. Yeter ki kocana karşı olan sevgin onun sana karşı olan sevgisini yaptın? azalmasın. Ve onun gönlüne bir istifam koyma. Ya benim hanım artık çocuktan sonra beni eskisi gibi sevmiyor. mi? Bu senin zekana, davranış şekline ev ortamında çocuk ve kocanın arasındaki yapacağın sevgi manevrasıyla alakalı bir konudur. Bu bir uyarı idi. Bu yarımı çok rahat olarak yapmış oldum. Bir başka konu geldi şimdi. Aile harcamaları. Çünkü çocuk dünyaya geldi. Üç kişi olduk. Çocuklarımızla yönelik ev içi harcamaları her ne kadar bir dersimizde genel hatlarını ortaya koydum ama bugün biraz daha teferruatına girmek istiyorum ama da. Yaklaştı inşallah kapatmaya çalışacağım Peygamberin buyuruyorlar ki Kişinin ahirette terazisine ilk konulacak şey Aile ve çocuklarına yaptığı harcamalardır Ne müthiş bir güzel söz Kişinin ahirette terazisine ilk konulacak şey Aile ve çocuklarına yaptığı harcamalardır Neydi bu? Bir babanın baba olarak Bir efendinin koca olarak Hanımına veya çocuklarına Evine yapmış olduğu harcamaların Tamamı neydi? Sadakaydı Sadaka olarak Allah kabul ediyor bunu Sadakaydı Öyleyse ailenin ihtiyaçları ikiye ayrılır Bir Ortak ihtiyaçlar iki özel ihtiyaçlar ee, Anneler babalar bunlar bilecek Bilecekler ki Çocuklarını bu bilgilerle hem bilgilendirsinler hem de annenin babanın şu bilgiler yaşamış olması evdeki çocukları erkek ve kız çocuklarını otomatikman ne yapıyor? Eğitim atmosferi çekmiş oluyor. Annenin tavırları babanın tavırları çocuk için bir eğitim oluyor ki onun zamanı geldi zaman aktaracağım. Ortak ihtiyaçlarımız Hepimizi ilgilendiriyor. Babanın, annenin, çocuğunun ortak kullanmış olduğu elektriktir, sudur, e, mutfaktır, mutfak giderlerdir, kira varsa kira giderlerdir vesaire vesaire vesaire. Bir de özel ihtiyaçları vardır. Ben buradan istirham ediyorum. Özel ihtiyaçlara karşı babalar saygılı olsunlar. Akıl bağlı yaşına gelmiş ve idrak etmiş kızlara yönelik kızlarına yönelik harçlık vermelerinde miktarı ölçüsü olsun ama bu hususta saygılı olmalarını tavsiye ederim. Vermiş olduğun parayı nereye harcadın? Söyle bakayım gibi bir muhasebecilik mantığını kızına veya 18 yaşında 17 yaşındaki çocuğuna dayatmaya hakkımız yok. Ama onu dolaylı yollardan güzel bir şekilde helal yollarda kullanmasını tavsiye etmek ayrı ama özel ihtiyaçların giderilmesi bir gizemlilik özelliğine sahip olduğundan dolayı burada bir anlayış belirir. Bunu gerçekleştirmek için bir ailenin giderlerini ben 3 ana bölümde değerlendirdim. Bir ailenin ihtiyaçları ortak ihtiyaçlar vardı, iki özel ihtiyaçlar vardı. Şimdi ise bir ailenin giderleri. Nedir bunlar? Zekat Birinci gideri zekattır. Başka vergi. Başka sadaka. Başka infak. Veya aidatlar. Veya kira. Bunlar bir ailenin giderlerin hanesine yazılır. Zekat verecek, veriyorsa zekat verme özelliğinde varsa zekat veriyor. Vergisini veriyor. Sadakasını veriyor. infakta bulunuyor. Aidatlar veriyor. Kirasını veriyor. İkinci gideri ise akraba ve dostlara yapılan yardımdır. Akrabalarına yakın dost arkadaşını yapmış olduğu ikramlardır. Hediyelerdir. Bunlar da bir ailenin bütçesinin gider hanesinin ikinci bölümünü işgal ederler. Üçüncüsü ise ailenin kendi masraflarıdır. Demek ki bir hanımefendi Kocasının almış olduğu maaşını maaşını harcama noktasında bu yelpazeyi iyi görmesi ve iyi bilmesi lazım. Söyle bakayım. Sen parayı nereye harcıyorsun? Gibi dayatmazcı bir soru değil. Paylaşımcı bir atmosfer içerisinde bir memur kardeşimizin almış olduğu maaş veya bir tüccarımızın almış olduğu vermiş olduğu cirodan elde etmiş olduğu karı ortaya kursunuz. Bir ay içerisinde giderleri bellidir. Nedir? Zekat verecektir. Vergisi vardır bunun. Sadakası vardır. infak verecektir. Ailesi vardır vesaire. Bir de akrabası vardır. Amcası, dayısı, teyresi, halası, bacanağı, baldızı vesaire vesaire. Bunlar ekranda bulunacak. Arkadaşı vardır. Çevresi vardır. Hediyeleşecek. Bunları engelleyemezsiniz. İmkanlar nispetinde. Bir de ailenin kendi masrafları vardır. Bu üç temel bilgiyi hem hanımda bilecek hem erkekte bilecek hem de çocuklarımızda bilgi sahibi olacaktır ki vefa duygusu gelirsin. Fedakarlık duygusu gelişsin. Allah razı olsun babamdan, Allah razı olsun kocamdan diyecek bir anlayışın inanç haline gelmesi lazım. Bunlar bilinecek elbette ki. Gelirin paylaşımında tam eşitlik sağlanamaz. Aile fertleri ancak birbirlerine sayı göstermeli ve razı olmalardır. Yani 18 yaşından bir kızımız var. Bir de 20 yaşında bir delikanlımız var. Bunun arasında efendim birisine 100 lira birisine 50 lira verilebilir. Yani 50 lira alan 100 lira alan ablasına kızmayacak. 100 lira ablası da 50 lira kardeşine karşı saygılı olacak. İletişim bağlarını koparmayacaklar. Çünkü bunun taksimatında şer'i bir şey yoktur. Ondaki ailenin gelir durumu bunu göstermektedir. Öyleyse değerli kardeşlerim çocuğumuzun ahiretine ve dünyasına yönelik Gelirlerimizi, harcamalarımızı, bu temel bilgiler üzerine bina etmeye çalışalım. Çocuğumuzun dünya gelirleri, ahiret gelirleri, çocuğumuzun ahiret ve dünya giderleri. Bedenleri hastalandığı zaman hayatımız değişiyor. Peki manevi hastalıklarına karşı annenin ve babanın duyarlılığı ne kadardır? Bunu düşünmeni istiyorum. Okul masraflarını... Masraf sayıp da Kur'an kursuna göndereceği masrafları, Angalya gören bir babayı ve anneyi ben hakikaten burada tartmakta, ölçmekte zorlanıyorum. Allah'ın kelamını öğrenmek için gitmiş olduğu bir yerdeki masrafları, Allah'ın terasine konulacak, kulun terasine konacak bir sadaka görmeyip de çocuğunu, ...okula gönderirken o heyecan... ...o fedakarlık, o vefakarlık... ...sabahın sabah yedisinde... ...bisikletine bindiren, arabasına bindiren... ...okuluna götüren bir babayı tebrik ediyorum... ...teşekkür ediyorum... ...peki yaz kursu geldiği zaman... ...Kuran kursuna niçin babası annesi... ...çocuğunu, kızını onurlandırmak için... ...onu ona, çocuğuna tattırmıyor... ...hadi bakayım... ...eline verilmiş olduğu bir elif bacize bir çocuğunu gönderiyor... ...niçin kursa kadar gitmiyor... ...camiye kadar gitmiyor, mektebe kadar gitmiyor... İşte bütün bunların hepsini Masaya yatırmak mecbete kaldığımızdan dolayı Bunları aktarmak ihtiyaç etmiş oluyorum Netice-i kelam, netice kelam Aile içi harcamaları Korkmayın çekinmeyin israf olmadığı müddetçe Hep ahirete bir yatırımdır Hiç boşa gitmez bunların hiçbiri Yeter ki israfçı olmasın İsraflı bir kadın israflı bir erkek Kur'an terasinde Şeytanlara arkadaş olarak tarifi yapılmıştır Bu duygularla Selam ve saygılarımı sunuyorum Bir sonraki dersimizde Sizlere Dünya gelen çocuğumuzu bekleyen tehlikelerin Hemen kapı başımıza değil Hemen başucumuzda olduğunu Şimdiden söylüyor Bakalım o dersimizde hangi konu Sizleri paylaşacağım Rabbim nasip ederse bunu aktaracağım Bu duygularla sevgilerimiz, saygılarım, hürmetlerimi sunuyorum Tekrar tekrar buraya kadar katılan Siz değerli kardeşlerime Bizi şu anda ekranlarda izleyen kardeşlerime Ömür boyu aile hayatlarında mutluluklar diliyorum. Ailenin yüzü gülsün, ülkenin yüzü gülsün. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyorum.